1227, numaralı konu, ezan bilinmezden önce, Hazreti Peygamber'in namaz vakitlerini bildirmek için çan ve boru kullanılmasını hoş görmemesi, evet, Hazreti Peygamber namaz vakitlerini halka bildirmek için bir çare arıyordu, ona, namaz zamanı geldiğinde bir bayrak açalım, halk onu gördüğünde birbirlerine namaz vaktinin geldiğini söyler, dediler, bu peygamberin hoşuna gitmedi, Yahudilerin borusu gibi boru çalalım, denildi, bu da hoşuna gitmedi ve, bu, Yahudilerin işidir, dedi, o. Ona Hristiyanların çanından bahsedildi, bu da Hristiyanların işidir, dedi. Abdullah bin Zeyd, Resulullah'ın huzurundan, onun üzülmesi sebebiyle, üzüntülü olarak ayrıldı, bu zata rüyasında ezan öğretildi.